O zaman istediğin kişiye diyalog yapabilirsin, serbest. Tabii ben de orada fena halde sinirlendim, pek sinirlenmem biliyorsunuz. <gülüyor> Adetim değildir. <gülüyor> orada dedim ki, bana bak dedim, biz esas Kur'an'a uymazsak bizimle diyalog yapamazsınız dedim. Birkaç tane ayet okudum.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 İçini boşaltıyorsunuz, içine Hristiyanlık dolduruyorsunuz, dışarısı yeşil, millet bunu Müslümanlık zannediyor. İnklüzyon, biz bunu görüyoruz her yerde. Siz de zannediyorsunuz ki bunlar Müslümandır. Evet. Ve onlar, onlar da kendilerini öyle zannediyor.